1674 numaralı konu, Abdullah bin Mesud'un duaları, Babam Abdullah bin Mesud'a, Hazreti Peygamber sana, iste Allah verecektir, dediği gece hangi duayı okudun, diye sordular, Babam, benim okuduğum dua şuydu, Ya Rabbi, geri dönmeyen bir iman, bitmeyen bir nimet ve huld cennetinin en yüksek derecelerinde peygamberine arkadaş olmayı istiyorum, Bir gece namaz kılıyordum, Hazreti Peygamber ve Ömer yanımdan geçti, H.Z. Peygamber bana, iste, Allah sana verecektir, dedi, ben sonra Abdullah bin Mesud'un yanına gittim, Abdullah bana, benim bir duam vardır, onunla dua edersen Allah isteklerini verir, diyerek, Ya Rab, senden sarsılmayan bir iman, diye başlayan yukarıdaki duayı okudu, diye kaydedilmiştir. Diğer bir rivayette, kesilmeyen bir gözün aydınlığını istiyorum, ziyadesi de vardır.